Kazandıklarımızın kaybettirdikleri Nuri Yakman. Barış sürecini kim çökertti? Yeni iş güvenliği yasası kazalara çare olur mu? Yargı paketi memlekete huzur getirir mi? Aksaray'ın gizli geçitleri nereye çıkıyor? Kırmızı kitabın son günah keçileri, yüce mecliste kaybolan yolsuzluk dosyaları, Bakara'nın M ile değiştirildiği hissedilen B'si, jet fadılın batmalara doyamayışı, haşhaşilerin çek çek bitmez haşhaşları, kurulamayan yeni partiler. Gündemin hangi maddesine laf yetiştireceksiniz? Herkesin birbirine satılık damgası vurduğu bu ortamda en iyisi sebep-sonuç ilişkilerini şaşmaz bir doğrulukla açıklayan sistemi hatırlatmak. İnsan, mevki, mülk, ideoloji fark etmez. Satın aldığınız şey tarafından satın alınırsınız. Aldığınız hizmet ve malın karşılığı sizden ille para olarak çıkmaz ve her zaman da açıkça görünmez. Sahip olduğunuz şey hiç fark ettirmeden hücrelerinize sinip içten ve dıştan sizi tüketmeye başlar. Diyelim sizi zengin edecek, itibar kazandıracak, her halükarda savunacak insanları makul ücretler ödeyerek güç çemberinizi aldınız. Bir kez onlar sizin adamlarınız olarak temayüz edince artık tüm söz ve eylemleri sizin kutlu hanenize yazılır. Ne kadar çok adamınız varsa güvenliğiniz o kadar eksilecektir. Hangi birini kontrol edeceksiniz? Ayrıca ilk yaptığınız ödeme ile yetinmezler. Elinizi verdiyseniz Kolunuzu isterler. Kolda alınca sonra sıra nerenize gelir, Allah bilir. İnsanlarla böyle de hayvanlarla ve eşyalarla farklı mı? Köpeğiniz size sadakat mutluluğunu yaşatsa bile başkalarına verdiği zararları tazmin etmek zorundasınız. Kafesteki kuşunuz, akvaryumdaki balığınız olsun, villalar, gemiler, saraylar, uçaklar olsun ihtiyaçları hiç bitmez. Öyle ki siz onların değil, onlar sizin sahibiniz olur. Makamlarla mevkilerin arzularına yetişebilmek için dört nala koşmanız gerekir. Bu arada istiflediğiniz gizli belgeler açığa çıkar. Eninde sonunda aldığınız şeylerin ateşiyle yanarsınız. Satın aldığınız ideolojiye gelince, o da durduk yerde eskiyerek alır intikamını. Hiç hissettirmeden beyninize çöreklenerek felç eder. Artık size ayna tutmanın faydası yoktur. Dünyanın her an yıkılıp yeniden kurulduğunu algılayamaz, değişimin yönünü izleyemezsiniz. İyi niyet yetmez kısır döngüden kurtulmak için. İstediğiniz gücü alırken ne vermek zorunda kaldığınızı fark edemediniz çünkü. Güç doğası gereği büyümeye mahkumdur. Ta ki sahibini sarıp nefessiz bırakana kadar. Bu noktaya gelince kabustan uyanır gibi korkuyla gözlerinizi açar, durumu toparlamaya çalışırsınız. Kaçırdığınız trenlerin suçunu son bir gayretle başkalarına atar, saadet zinciriniz dağılmasın diye acil tedbirler alırsınız. Görevlerini ihmal ederek sizi zora sokanlara yeni tanımlar, sorumluluklar ve cezalar getirirsiniz. Ancak zihniyet dönüşümü, Beklediğiniz insanlar daha önce sizin tarafınızdan formatlandığından vaktiyle göz yumulan ve hatta teşvik edilen eksiklerini şimdi isteseler de tamamlayamazlar. Fikirlerinizle aidiyet satın aldığınız gruplarda ister kişisel ister toplu alımlar yapın bu yapının dışına çıkamazsınız. Talep ettiğiniz ürünün içeriğine, yan etkilerine ve son kullanma tarihine dikkat edeceksiniz mecburen kötü bir malın ömrünü uzatmaya çalışırsanız kendi ömrünüzü kısaltırsınız. Peki yok mu zararsız bir arz talep ilişkisi? Rivayete göre var. Aşk. Erenler der ki aşkı ancak aşkla alabilirsin. Aşk ne maddedir ve hatta ne de mana. Aşk kendisiyle tanımlanan karşılığında seni de kendisine benzeten şeydir. Tutkudan farklı olarak Asla yarı yolda bırakmaz. Eskimez, eskitmez, çürümez, çürütmez seni sana erdirir. Sıfatlarının tamamını verirsen aşk seni talep eder. Sonra da ne alan kalır ne alınan. O zaman da gündemin kadehi silme aşkla dolar.